Keme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar İyi günler sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programında daha beraberiz. Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programı'nın sesi olarak kurguladığımız programda ben Ulaş Bayraktar. Bugünkü konuğumuz ta İstanbullardan. Gelen ta eski bir dostum. yardımcı doçent Doktor Özgür Ada da hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. yine masada teknik, temelimiz, teknik dayanağımız kader bize yardımcı oluyor. hoş geldin. Eee ilk gelişin değil zaten Mersin'e ama bu sefer oldu Evet, bu sefer çok akademik. Gerçi önceki de akademikti. Evet, ama evet, bizim bir kitap projesi var. Evet. Senin de dahil olduğun. Fransızca bir devlet üzerinde bir kitap yapıyorduk. Onun için bir gel, en son geldiğimiz oydu. Evet. Ondan öncekiler daha bir arkadaş ziyaretiydi. Evet. O da o güzel işte. Yani onu da. Gerçekten de o format, hani birçok şeye katılıyoruz, konferanslara, evet. kongrelere i̇lk falan. İstanbul'da olmuştu zaten, siz ha, Yani evet, o çalıştay evet. formatı hem hmm. hem verimlilik açısından hem muhabbet açısından çok önemli bir şey. Yani böyle büyük büyük kongrelerden ziyade böyle evet, küçük evet. çalıştaylar ve böyle bir somut bir amacı olan, kitap amacı olan çok güzel. Ee, daha sık yapmak lazım onları. Evet. Onun handikapı fazlaki şey açılıp açılamıyor olması tabii. Öyle bir handikapı var. Ama o zaman da bir tane panel yapmıştık. Öncesinde ilk bir panel... Ha, burada buradaki evet, evet, evet, Ankara'ya evet. önermiştik şey bu e, TÜBİT eee tübi, hayır TÜBİT değil Ha, e, ...TSB'de, TSB'de, TSB'de de yönelmiştik de onlar hepimizi bir toplantı... ...grup <gülüyor> olarak kabul etmemişler, dağıtmışlardı... ...biz de o yüzden gitmemiştik. Evet. Bu sefer çok bambaşka bir şey... ...yani e, bambaşka bir konuda... ...hem burada seni ağırlıyoruz... ...zaten esas ziyareti sebebin... ...bu elden sonra... E, ...siyaset bilimi ve kamu yönetim topluluğunun... ...davetine icabet ederek geldiğin... ...sinema ve siyaset ilişkisi... Hmm. ...bambaşka bir alan çünkü... E, ...biraz... ...hani e, işte, böyle insan çok yakından tanıdığı insanları e, davet edince onlar hakkında bir genel bilgi vermeyi de unutuyor e, ama... Özgür, Özgür Adada Galatasaray Lisesi mezunu bu önemli. Hani kimsenin <gülüyor> lisesini söylemeyiz ama Galatasaray lise lisesini <gülüyor> sö söylemek Sorması, icra eder. Konu açmasan evet. söylemeyeceğim bir şey aslında. Evet. Dolayısıyla Galatasaray'la. <gülüyor> e, çok güzel bir yerden kombinesi de var. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, biz de bundan istifade etmiş olarak e, tecrübeyle konuşuyoruz. 6-0'luk maçlar. Evet, tarihi bir maçta. E, şey ve daha sonrasında e, Marmara Üniversitesi... E, Fransızca yönetim bölümünün lisansını bitirdikten sonra Fransa'da yüksek lisans ve doktorayı yaptın. Paris 1'deydi. Yok, EES. Ecole d'assistance De ve şimdi işin ilginç tarafı da o zaten hani o zamanki çalışmaların benim seni bildiğim zaman da o zamanlarda beraber olduğumuz zamanlarda Hani sinemayı izlerdik, sinemayı konuşurduk ama bu kadar böyle sinema, siyaset ilişkisi. Çünkü sen aslında siyaset bilimcisin, siyaset tarih, tarih, daha tarihsel şeyden bakıyorsun. Siyasi tarih ve siyasi fikirler tarihi evet. daha çok. Yani yani devrim... Doktoratizm en azından şeydi, devrim fikrinin evrimi son os... geç Osmanlı, erken evet. Cumhuriyet döneminde devrim fikrinden hareketle... ...o düşünce dünyasındaki değişimi anlamaya çalışmıştım, tezi öyle bir şeydi. <gülüyor> bu cümleyi kaç kez kurdur Özgür? Çok, çok kez, o yüzden ezberden gidelim. Evet işte evet. o yüzden de. Araya bir şey Ha bir şey okumuyor sayın dinleyiciler şu anda tamamen <gülüyor> insanın doktora <gülüyor> teziyle evet. en çok kurdur. Altı yıl bu. sürünce tabii o kadar şey, gerçi aradan çok zaman geçti ve bir daha da geri dönmedim ama hani yine de bayağı bir... ...o senin peşinden geliyor, seni evet. bıraksan bile o senin peşinden geliyor. ...bir şekilde işte bu soruya muhatap oluyorsun... ...ne yaptın da falan diyerek de. O zaten o, o soruyu cevap verebildiğin anda... ...tezini de bitirmiş oluyorsun. Yani <gülüyor> daha fazlasına... ...lüzüm yok <gülüyor> bence. Ben bunu yani... test sırasında da verebiliyordum ya. Fakat bitirememiştim. <gülüyor> <gülüyor> yok ama bu, bu kadar... ...bu, bu kıvraklıkta veremiyordu. Şimdi evet. en azından sonunu biliyorsun. Hani. Evet. Budur. Başka da bir şey yoktur. Çünkü bu ucu açık bir şey ve... Evet. Hani ...her tarafa dağılabilecek. Ama bugün işte biz de... E, ...seni topluluk olarak davet ettik. Öğleden sonra bir konferans... E, e, konferansını dinleyeceğiz ama etinden sütünden biz konuklarımızı böyle yapıyoruz madem çağırdık bir de radyo programı yapalım diyerek e, kendisini kolundan tuttuğumuz gibi bu e, e, radyo stüdyomuza e, e, getirdik şimdi tabi ...bu kadar kıvraklıkla cevap verdiği bir konuyu tartışmak da ilginç olabilirdi. Devrim Fikri'nin evrimi, <gülüyor> o geç Osmanlı, erken Yok, ben, Cumhuriyet. Ben gittim, bıraktım o işleri. Evet, <gülüyor> ama zaten insanın doktora tezi en o son konuşmak bıraktım. isteyeceği evet. konu olduğu için... ...birazcık daha yeni aşklardan konuşun. Hem de bizim tam da doktora programımızda hani Medya Kültür Kent ve Siyaset... De ...tam da oturan bir, bir temayla... E, buradasın ve onu konuşmak istiyorum. Sinemayı konuşmak. Yani sinemanın e, siyasetle ilişkisini e, sinemanın e, propaganda e, işlevini konuşmak istiyoruz ama ondan önce ben bu gerçekten de bu geç Osmanlı dönemindeki devrim düşüncesinin evriminden nasıl oldu da bu sinemayı Sinem. bir akademik e, e, alan olarak evet. e, ilgilenmeye başladım bu evet. alanda. Bir kere baştan şeyi söyleyeyim yani sinemada akademik alan olarak ilgilenmeye başlama cümlesi yani biraz haddini aşan bir cümle. Döverler seni iletişim. ...fakültesinde hakikaten... ...ben yani dayak yemenin istememenin dışında... ...hani bu lafı etmem... O ...ne uzmanlık alanımdır ne bir şeydir... ...hani ilgileniyordum işte biraz sonra da... ...konuşacağımız üzere bir yerinden tutuyorum... ...ama çok iddialı bir şey mutlaka... ...hani söylememem gerektiğini biliyorum... ...çünkü orada bir deniz ya bir literatür var... ...birçok insan çalışıyor ve çok daha başka türlü... ...nitelikli çalışmalar falan var... ...hani hakim olduğum iddiasında değilim... ...şey benim geçiş... ...yani siyasi fikirler tarihi... ...siyasi tarih daha çok ilgilendiğim bir alandı. İşte geç Osmanlı erken Cumhuriyet falan. Sonra dönünce Galatasaray Üniversitesi'ne... ...doktorayı bitirdikten sonra... ...daha doğrusu doktorayı döndükten sonra bitirmiştim de. Bir takım dersler veriliyor sana tabii ki. O dersler Maalesef, evet, ...o evet, derslerde evet. her defasında senin tercih ettiğin... ...en iyi bildiğin alanlar olmuyor. Şu diyorlar falan... O sırada bana siyasi tarih dersi verildi. Siyasi tarih 1914-1945 aralığı dönemdi. Daha bir Avrupa siyasi tarihiydi çünkü Türkiye siyasi tarihini anlatan başka hocalar vardı bölümde. Ee, ...sonra... <gülüyor> ...coğrafya ve siyaset diye bir ders verildi... ...ki oradan başka bir hikayem var... Hmm. harita ile alakalı çalışmalarım oradan... Dur bir yani... Yok dağıtmayacağım dağıtmayacağım... Yok hayır ha. yani farklı programları ben harcamakta korkuyorum... <gülüyor> Bu... ...coğrafya evet. hikayesi başka bir konu evet. olabilir... ...o yüzden... Ya da... benim çalıştığım evet. en önemli alanlardan bir tanesi de haritası... Evet. ...haritanın evet. siyasi boyutu... ...oradan da o türedi zaten... ...velhasıl diyeceğim o ki... Her dersten bir alan bir şey çıkarıyorsun... Çıktı, bir şey çıktı <gülüyor> hani şartlar biraz onu getirdi... Siyasi tarih zaten ilgilendiğim bir şeydi ama ders vermek başka bir şeydir. Artun Hoca bizim bölümün hmm. o zamanki bölüm başkanı şey derdi. Ya bir, bir şeyi en iyi anlatırken öğrenirsin. Anlatmaya çabalarken öğrenirsin diye. Sahiden de öyle bir şey var. Evet. Ben o derse hazırlanırken o derse hazırlanırken işte derse gelen sorular, öğrencilerin sorduğu sorular işte ben kendimi eksik gördüğüm yerler onları okurken okurken bayağı bir işin içine giriyorsun ve daha iyi anlıyorsun meseleyi. Bildiğini zannettiğin şeyleri aslında çok da iyi bilmediğini anlıyorsun falan Neyse öyle bir siyasi tarih sürecine girme hikayesi oldu ve siyasi tarihi yani iki dünya savaşı arası dönem nasıl bir önemli dönem olduğunu bugünleri anlamak için ne kadar önemli olduğunu falan gördüm. Ve o sırada tabii ki iki dünya savaşı arası dönemde en önemli meselelerden bir tanesi bu otoriter totaliter zihniyetin ve rejimlerin Hı. yükselişi. ...onları anlarken de propaganda meselesine... ...propaganda meselesine girdiğin zamanda... ...görsel ve işitsel ve... Yani ...bütün o e, basın, yayın malzemesi... ...ve sinema, ona biraz... E, ...girmeye başladım. O derslerde, siyasi tarih derslerinde... ...bir iki bahsetmeye başladım öğrencilere... ...sonra ben o işe gir girdim. İşte ilk başta Lenny Riefenstahl diye bir hanım vardır... E, ...nazilere... E, iki, üç tane ...dört tane aslında film yapar... E, ...nazi döneminde film... ...onların o rejimi tanıtan filmler yapar... O hanımla tanıştım, onun filmlerini gördüm. Öyle öyle derken iş biraz ilerledi. Tabii bu arada şeyi unutmamam lazım, bir olcaymaz bizim bölümdeki bir hmm. hoca. Onunla böyle bir teşviki mesaimiz, konuşmalarımız filan sırasında şey, e, ya böyle bir sinema ve siyasetli bir ders açabiliriz dedik. İlk başta açtığımızda 14, bir dönemde 14 hafta e, varsa işte 8'ini ben 6'sını o veriyordu filan on dot dotimsi güzeldi evet. <gülüyor> ee, öyle bir şeydi. Yani benim biraz çok az daha fazla yardım ama ortak verdiğimiz bir dersi. Sonra ben bir şekilde o alanı kapladım. O da sağ olsun şey çekildi. yaptı. <gülüyor> yavaş yavaş çekildi. Çünkü onun da başka bir dersi vardı. Semboller dersi. Ben de ona biraz yardım ediyordum. Velhasıl öyle öyle öyle ders e, her sene e, gelişerek e, bu hale geldi. E, bu dolayısıyla bu yaptığım çalışmalarda o derse yaptığım hazırlıklar, o dersten sonra aslında hepsini derse sunuyor değilim de yani o dersin türettiği şeyler ee, öyle bir çizgide gitti. Mesela o dersi ilk olarak biz 2007'de mi 2008'de mi ne vermeye başladık. O öğrenciler yani o sene verdiğim dersi verdiğim öğrenciler şimdi gelseler çok başka bir ders görecekler. Temel olarak elbette aynı fakat çok başka bir ders görecekler. Çünkü ben yeni şeyler katıyorum artık yetmedi. Zaten siyaset sinema ve siyaset iki diye bir ders açmayı bile düşünüyorum gelecek senelerde. <gülüyor> şey gibi. Raki 5, rakip 6. Böyle bir bir ders açtın ve bir bir bir alan açıldı. Peki evet. nedir bir, bir siyaset bilimci ne ne ne ne buluyorsun sinemada? Yani siyasi bir incelemenin konusu yapan hani söyledin. İki dünya savaşı arasındaki bir yani bir sinema ve siyaset ilişkisi. En en son söyleyeceğimiz, en başta söyleyecek olursak. Hı. Vallahi şunu söylemek mümkün herhalde. Bu sinema denilen şey 1895'te doğuyor diye bütün kitaplarda hı hı. yazar. Sebebi de Aralık 18 ...dünyer kardeşlerin toplu bir ücretli ve toplu bir gösterim yapmasıdır. Oysa ki daha öncesinde işte bir takım sinematografik Hı. faaliyetler vardır. Neyse Aralık 1895'te işte sinemanın doğduğu tarih diye kabul edelim. O tarihten itibaren hani şemalaştırmak için ve işler daha kolay gitsin diye şunu söyleyebilirim. İki tane temel işlevi var galiba. Bir eğlendirmek bir de bilgilendirmek sinemanın. Bu iki işlevin de siyasi bir içeriği olduğunu e, iddia ediyorum. Yani çok Hı -hı. şey bir iddiada değil bu. Bana has bir iddia değil. Bu birçok insanın söyleyeceği bir şeydir zaten. Artı medya için genel olarak söylenebilecek bir şey. Tabii tabii. Aynen önemli. öyle. Aynen öyle. Doğru. E, dolayısıyla bu eğlendirme ve bilgilendirme işinin hiçbirisinin siyasetten azade bir şey olmadığını, doğrudan siyasetle ilişkili bir şey olduğu e, önermesinden hareketle bir şeyler söylüyorum. Ve orada da iki tane şey söylemek mümkün. Bir tanesi doğrudan ...sinemanın siyasetle ilişkisini görebileceğimiz... ...propaganda gibi faaliyetler... Hı hı. ...bir de dolaylı görebileceğimiz... ...etliye sütliye dokunmayan... E, ...işte aşk filmleri, dram filmleri... ...neyse artık o tür... ...veya işte hani TV dizileri... ...bildiğimiz TV dizileri... E, ...onlardaki daha dolaylı bir... E, ...siyasetle ilişkiden bahsetmek mümkün... ...yani bir şeyi söylememek de aslında... Hı hı. ...göstermemek de bir dildir... Tabii. ...bir şey anlatıyorsunuzdur orada... ...bir şeyi tercih edersiniz ya... ...hani bunun... E, suyun soğukluğu üzerinden de bir şey anlatabilirsiniz. Suyun güzelliği üzerinden de bir şey anlatabilirsiniz. Neyse yani si sizin kurduğunuz... Mesela Hollywood filmlerini düşünelim. Bilmiyorum hani ona girmek <gülüyor> ne kadar <gülüyor> şey yapalım. Tabii tabii konuşalım. Hollywood da. filmlerini Soracaktım, düşünelim. Zaten. Yani bu e, 70'lere kadar olan Hollywood filmlerinde bir takım temel özellikler belirlemek mümkün. Mesela o filmlerde her zaman e, baş karakter e, erkektir, heteroseksüeldir. E, ve... Yalnız bir şeydir, kişidir. Yani bildiğini yapar, e, hep kazanır, her şeyde kazanır filan. Ve onun da hani tam böyle vücuda geldiği kişi de e, kovboydur. Western filmlerindeki kovboylar işte uçsuz bucaksız topraklarda herkesle mücadele eder. E, yalnızlığıyla bile mücadele eder ve her defasında kazanır. E, yani yaratılan tiplemeler e, Hollywood filmlerinde e, bir o bireycilik üzerinden azmedersen başarırsın, Amerikan ideali, Amerikan derler rüyası rüyası rüyasının sunulduğu filmlerdir ee, ve hep o bir kişi her defasında kazanır işte bir aşkı kazanır bir parayı kazanır vesaire ve bunlar hep ideal tipler yani ideal tipler değil bizim seyircilerin kendimizle özdeşleştirmemiz beklenen ve başarılı insanlardır zengindirler iyi konuşurlar benim gibi şu anda sürekli E M demezler akıcı hazır cevaptırlar komiktirler vesaire iyidirler yani şeydir ideal bir tiptir idealde hmm. değil de hani mükemmel bir tiptir ee, ve o aslında hani bize sanki bütün dünya öyle bir şeymiş gibi bir durum da yaratır. Filmlerin sonlarında o kişiler genelde hani arabaları takla atmıştır bir önceki sahnede ama hayattadırlar. İşte gözlerinde ufak bir e, gözünün üstünde ufak bir çizik vardır filan. Ve orada her zaman ambulans vardır filmin son sahnesinde polis vardır. Adli bir mesele varsa adalet doğru karar vermiştir. Dolayısıyla biz şeyi görürüz orada. Dünya hani sağlık sistemi iyi işliyor, adli sistemi iyi işliyor, güvenlik sistemi iyi işliyor vesaire işte ama bize hani Michael Moore gösterir ki aslında pek de öyle değil. Paran hmm. varsa ancak sağlık sistemine yararlanabilirsin. Velhasıl hani bir ideal bir dünya çizilir. O ideal dünyada yer bulamayan kişiler ise kendi beceriksizliklerinden dolayı orada yer bulamıyorlardır. Ya işte yeteri kadar zeki değildir, ya yeteri kadar kurnaz değildir, ya yeteri kadar cesur değildir. Ama yeteri kadar bir şey değildir. O yüzden o sistemin içinde tutunamamıştır. Dolayısıyla sistem aslında iyi işlemektedir. Ee, kusur yoktur. ...eğer o sistemden faydalanamayan biri varsa... ...o kişinin bireysel hmm. sorunu... ...kişisel meselesi... ...o zaman bu, bu anlamdaki sinemanın siyasal <gülüyor> işlevi... E, ...somut... E, ...elle tutulur bir siyasal mesaj vermek diye... ...genel hani, bir ambiyans evet. yaratmak... Evet, ...yani evet. burada da... ...doğrudan bir şey söylemek ha. üzerinden değil... ...kendi kurduğu dünyanın... ...ideali olarak anlatılması... ...ve o dünya içinde ancak... ...bir şey... O, ...ama o dünyanın kendisini sunmak da siyaseten bir şeydir... Tabii. ...bir şey demektir... ...bu bana seni dinlerken şey düşündürdü... Yani bu tarif tarif ettiğin e, işlev sinemaya e, sinemaya dair tarif ettiğin işlev aslında bu şimdi televizyonlarda sık sık gördüğümüz özellikle dizilerde Hı. bu bu programda ürün yerleştirme vardır diyor. Yani <gülüyor> reklam aslında o Hı. ama hani böyle bir şey dönüp de reklamlara geçtiğimiz uyarılmıyor bize Hı. ama o şeyin içinde işte şu masanın üzerindeki sudan, saatten, gözlükten şundan bundan sen onun dolaylı reklam yapıyorsun. Sen Doğru mu anladım yani sen de aslında bu sinemanın genel siyasal işleminin bu tür bir takım siyasal ürünler ya da siyasal tahayyüller veya rüyaların da yerleştirildiğini mi? Evet ama bunun bir hani yerleştirme şimdi senin verdiğin metafordan gidecek olursam orada bir reklam yapıyor adam bir ürün satıyor. Şimdi burada da o metafor üzerinden gidebilirim tabii ama hani oradaki amaç reklamı yapmanın amacı zaten o. ...oysa ki burada bir şey yapıyor, bir dünya yaratılıyor ve bir film aslında yani bir sinema... ...ben oraya eğlenmek, iyi vakit geçirmek hı hı. için gidiyorum... ...yani günümü güzel geçirmenin bir parçası orası... ...o işlevi yaparken bana bu veriliyor... ...oysa ki reklam dediğin şey araya reklamlar girer ya da alta girer... ...onun işi bellidir... Yani Doğa doğrudan bir şey vardır onu bilirsin... ...onu yapan da o amaçla yapar, seyreden Anladım. de o amaçla seyreder... ...oysa ki filmi seyretmekten öyle bir şey değil... Yani ...dolayısıyla hani gösterdikleri ve göstermedikleri... Yani ...sadece şey üzerinden şunu demek... Şunu ...şöyle söylersem belki daha doğru olur... ...bu Portekiz'de Salazar rejimi döneminde... Hı hı hı. ...üç F formülü var hı hı. ya... ...bugünkü sunuşlara bahsedeceğim şeylerden hı hı. aslında değiniyorum... E, ...üç F formülü işte... ...Fado, Fiesta, Futbol... ...yani bu üçü... E, ...bir de buna Fatima eklenir gerçi... ...Fatima da dini figürdür... E, ...Portekiz'in güneyinde bir yer... ...işte İsa'yı gördüğünü... ...söyleyen bir hanımın... E, ...yaşadığı yer... ...tavaf ediliyor inananlar tarafından... ...hani o da dini imge... ...dolayısıyla dört tane F... ...şimdi Salazar'ın o tek parti, tek parti... ...tek kişi yönetimi boyunca ki bu işte... 40 yıla yakın bir süredir... ...bu dört F, üç F ve dört F formülü üzerinden... ...gittiği söylenir... ...şimdi orada bir hani topluma bir şey veriyorsun... İşte ...fiestası, eğlencesi, fado müziği... ...futbol o da yine bir eğlence şeyinden... ...ama seni onları siyasetten uzak tutuyorsun... ...günlük siyaset, siyasi kararlardan... ...siyasetin bir aktörü olmalarından... ...uzak tutuyorsun... Tam da hani söyleme çalıştığım şey bu. Yani gösterdikleri ve göstermedikleri bir toplum imgesi, bir kişi imgesi yaratıyor ama onun ötesinde bir de günlük siyasetten uzak tutuyor seni. Hmm. Yani TV dizilerini düşün. Yani, eve, yani çok bildiğimiz de şeyler, çok yeni bir şeyler de söylüyor değilim. Ee, evine geliyorsun, açıyorsun TV kanalı, şey televizyonu. Bir dizin var senin hep düzenli olarak seyrettiğin. Onu seyrediyorsun. Sonra o bitiyor, başka bir dizin başlıyor. Neyse artık bilemiyorum. Neyse artık bilemiyorum. Ee, ve hani belki orada haberleri seyretmiyorsun. O haberler senin bir şekilde belki de hani günlük siyasete dair biraz daha düşünmeni beraberinde getirecek bir şey. Yani çok anlatabiliyorum, çok basit bir şey söylüyorum aslında sana. Ee, asıl hani sırf gösterdikleri ve göstermedikleriyle değil, aynı zamanda e, siyasetten uzak tutmasıyla da bir araç. işte Portekiz'de yapılan 3F formülü dediğim şey o. Ya da ne bileyim 29 ekonomik buhranı oluyor. Malum bu dünyayı hmm. etkileyen ve Amerika'dan başlayan. O buhran sonrasında, 30'lu yıllarda büyük bir eğlence sinemasında patlama oluyor. Sebepsiz değil bu. Tam da işte o siyasal aktör olma sürecini veya o e, ekonomik durumdan e, durumun toplumsal bir çalkantıya tahvilini engellemek için ...yapılan bir şey, girişim bu. Bunu böyle okumak hani sanırım meşhur evet. bir okumadır. Anladım, anladım. Ee, burada esas... ...yani tam da aslında o soruya geldi. Bunun, bunun aslında... Bir, ...bir nebze cevap verdin ama yine bunu... ...daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Bu propaganda mehumunu ve propagandanın... ...sinemayla ilişkisini ama... ...istersen önce bir es verelim. Hep böyle e, senden... ...bir takım bilgiler alıyoruz. Biraz biz de sana... E, ...bir şey ikram edelim. Ne ikram edelim? Şarkı olarak ne istersin? Valla ee, Alem Başung demiştim, yani. düşünmüştüm. Alem Başung'un Volonter diye bir şarkısı. Beni hani çok etkileyen bir şarkıdır, severim. İnişlerini, çıkışlarını şarkıdaki ve sözleri de çok hoştur. O zaman ee, Alem Başung'tan Volonter'i, genelliği dinliyoruz. Devam edeceğiz. <gülüyor> Je sens sure, j'en ai plein le conteneur. Ma croche en cendrier, par les maxillaires. C'est que secondaire. C'est c'est c'est tout ce qui me reste. God damn. j'ai plus qu'à m'ouvrir le cœur Je suis nuit sur l'Antarctique, la prochaine guerre. Jamais jamais de contact avec l'ordinaire. du Perdu la boussole, ne Et dans Burn them down. canyon, le front Si tu touches, tu faches, tu on dans le Si c'est fugitif, ma survie Evet, Voluntary dinledik, ee, devam ediyoruz. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Özgür Ada beraberiz kekeme programında ben Ulaş Bayraktar. İlk e, Voluntary'i dinlemeden önce sinema-siyaset ilişkisinden ve Hollywood'dan bahsetmiştik. Şimdi tam da o sinema-siyaset ilişkisinin propaganda boyutunu e, ele almak e, istiyorum. İlk önce bu propaganda'yı bir siyaset bilimci olarak senden e, tanımlamanı, hani ne anladığını propaganda'dan... ...yani hepimizin bildiği, kullandığı bir kavram ama... E, ...sen bunu nasıl tanımlıyorsun ve ondan sonra bunu sinema... ...alanına nasıl yerleştiriyorsun? Hı. Şimdi bu kavramların tanımları benim için saydığından önemli Hı. bir şey. Çünkü hani doktora tezimde devrim kavramıyla cebelleştiğim için. <gülüyor> tezin, Eğer onu da tanımlamak istersen. tezin yani. kırk sayfası onu yazana kadar anam ağlamıştı. E şimdi bu kavramlar yani siyaset biliminde özellikle, yani sosyal bilimlerde kavramlar çok önemlidir. Çünkü kavramlar üzerinden bir şey bina edersin üstüne. Hı ve kavramlar da kahretsin e, bir kavram 2 nokta tanımı hiçbir zaman yani net bir şekilde yoktur mesela ben sana ulus desem devlet desem işte tdk.gov.tr açar mısın bu... evet. ilk başlangıcının <gülüyor> o olduğuna inanırım herhalde. Ki Daha yani. etimoloji sözcüdür yani Artun Artun evet, Hoca'nın evet. hep o etimolojiye bakmak evet, lazım evet, hangi şeyden türemiş. Ama işte sorun şu ki bir kavram 15. yüzyılda bir şeydir, 18. Hmm. yüzyılda başka bir şeydir. O toplumsal dönüşümle birlikte tabii, kavramın tabii. içeriği de değişir. işte devrimi düşün hani devrim, hmm. ihtilal, inkılap üç tane kavram var. Yani çok mu burası e, toplumsal muhalefeti güçlü bir yerde üç tane kavram var. İhtiyaçtan doğar ya kavramlar. Mesela aile ilişkilerini düşün. Bizde hani Avrupalı dillere göre çok daha yaygın. Dünür, bacalar, kayınço, kayınço falan gibi <gülüyor> evet. çok yaygın bir kullanım var. Çünkü aile ilişkileri daha kuvvetlidir. Yani Avrupa'ya göre daha e, çeşitlenmiştir. Tabii burası, canım yani. Bu kuzey... çok önemli. Buyur. Kuzey'de yani eski modlarda elli tane şey varmış. Be Beyaz, e, karın yani Fenerli. belli ayrı şey. Sert kar, e, işte bir şey, iglo yapılacak kar, yeni yağmış kar, çığ karı falan. Çok iyi bir örnek Hı. oldu yani. ihtiyaç neyse ona cevap veren bir dil kuruyorsun. Ee, o yüzden hani kavramların tanımlarını vermek gerçekten zor şeyler. Hani propagandayı da çok basit bir şekilde yani TDK ve bilimum <gülüyor> sözlüklerden yararlanarak. iki tane şey var birbirini tamamlayan aslında. Biri çoğaltmak, fotokopi gibi bir şey. Biri de yaymak. ...diğerleri tarafından bilinir kılmak. Ee, Propajer diye bir latince fiilden geliyor. İşte bitki filizlerini toprağa e, koyup daha bir yeni bir tanesinin çıkmasını sağlamak filan. İlk anlam ilk olarak da 17. yüzyılda falan de daha bir dini içeriği var propagandanın. Katolikliği yaymak işte protestanlık hmm. tehdidine karşı içerideki tehdide karşı... ...ya da işte hani Müslüman tehdidine karşı onlar gelmekte... Ona karşı katolikliği daha güçlendirmek için işte bir cemaat kuruyorlar Onun isminde propaganda lafı geçiyor Yani yaymak, katolikliği yaymak Daha sonra kavramın siyasi içerik kazanması 18. yüzyıl, her şeyin miladı olan 1789 1789'da bir siyasi içerik kazanıyor Hani bu bütün birçok kavram için geçerlidir de O yüzden böyle hani kinayeli bir şekilde söyledim ee, Ama kavramın yani propaganda kavramının bugün anladığımız anlamında kullanımı 20. yüzyıl. Yani 1. Dünya Savaşı özellikle de. 14-18 Aralığı. 1914-1918 Aralığı. Çünkü orada bir 1. Bir, Dünya Savaşı Topyekün Savaş e, mantığının geliştiği e, savaştır. İlk savaştır. Daha önceden de bu laf edilir. Topyekün Savaş lafı ama ilk defa hani e, pratiğe geçer diyeyim. Topyekun Savaş'ta şey sa savaş dediğin şey sadece cephede silahla askerlerin yaptığı bir şey değildir. Cephe gerisinin de savaşa dahil olduğu, kadına erkeğe işçisi olsun, her şey, herkesin ve her şeyin savaş için mobilize edildiği e, bir süreci kapsar. Siz herkesi ve her şeyi mobilize etmeniz için de bir takım araçlara ihtiyacınız var. Onlara motive etmeniz lazım. Onlara bu derdi anlatmanız lazım. İkna etmeniz lazım. Hı -hı. İşte o propaganda tam orada devreye giriyor. O yüzden propagandanın bugün anladığımız modern anlamıyla yaygın bir şekilde kullanımı Birinci Dünya Savaşı ile başladı demek yanlış olmaz sanırım. Nitekim yani Birinci Dünya Savaşı'ndan boyunca 14-18 aralığında birçok ülkenin e, savaş ordularına ne diyeyim savaş bakanlıkları işte onların alt birimlerinde filan propagandaya dönük bir takım girişimler olur işte sinema yoluyla olur fotoğraf yoluyla olur sinema daha yeni gelişmektedir ama yani Propagandanın gelişmesi öyle iki dünya savaşı arasında iyice bir patlar propaganda meselesi ve fakat propaganda bir kirlenir kavram olarak kirlenir işte dönüşüm budur yani tarihsel ne zaman baktığına göre kavramın içeriği de değişiyor ...kirlenmesi de tam da işte İkinci Dünya Savaşı... ...ve daha doğrusu otoriter... ...totaliter rejimlerin yükselmesi ve bu yükselişte ...propagandadan beslenmeleri... ...bakınız Nazi Almanyası... ...33'te iktidara gelirler... ...33 Ocağı'nda... ...ve hemen ardından Propaganda Bakanlığı kurarlar... ...yani bakanlık nezdinde bir önem verme durumu... ...benzer bir durum... ...22'de faşistler İtalya'da iktidara gelir... ...Mussolini ile onlar bakanlık düzeyinde yapmazlar... ...daha alt düzeyde yaparlar ama onlar da çok önem verirler... ...propagandaya... Ee, Sovyetler Birliği keza öyle. Yani velhasıl otoriter otoriter rejimlerde yani hepsini aynı pakete koyuyor değilim elbette. <gülüyor> Bunların nüanslarının farkındayım. Ee, bir propagandanın daha otoriter otoriter rejimlerle ve onların yaptıkları görüldükten sonra 45'lerde falan, 46'da falan hani propaganda artık kötü bir kavram olur. Bir pejoratif hani bir olumsuz <gülüyor> bir içerik kazanır. ...bugün beyin yıkama anlamına da filan kullanılır. Mesela Türkiye'de Ermeni propagandası... ...ya da misyonerlerin Hristiyan propagandası... ...lafları gibi. Ama bir yandan da... ...o şeyi vardır. Propagandanın eskiden de gelen... ...yaymak. Sadece <gülüyor> yaymak. Yani Türkiye kendisini yurt dışında iyi tanıtmalı. Türkiye kendisinin propagandasını yapmalı. Bu iki cümle arasında çok da büyük bir fark yok. Dolayısıyla propaganda hani... Duruma göre o olumsuz içeriğiyle yüklü olumsuz içeriğiyle bazen de yani fikri yaymak, işte kendini iyi tanıtması lazım demek için kullanılan bir kavram. Bu 1789'da Fransız Fransız Devrimi sırasındaki propaganda'nın siyasal bir anlam kazanması, orada henüz yani ne, neden nasıl yayılıyor o düşünce, işte Marseille'de. Ee, ...ya da e, o resimlerle, e, halk şarkılarıyla... ...onun bir, bir şeyi var mı? Çünkü propagandanın anlamı değiştiği gibi... İçimler de değişiyor yani. Sinemaya getireceğim lafı ama... ...sonuçta... Yok yok hayır. Hani sorunu tam anladı mı bilmiyorum ama... ...şunu söyleyebilirim Yani 1789 öyle bir kırılma ki... ...sadece he. propagandaya dönük bir şey değil. Anladım. Bütün anladım. siyasi şeyin algılanmasına, toplumsal meselenin algılanmasına dair... ...yani bir, bir evet. rejim kuruyorsunuz ki o an yani eski rejimi yıkıyorsunuz... ...ve bütün sınıflara dair bir dönüşüm toplumsal. Anladım. Yani onun içinde bir yani tabi şey. şimdi şimdi oturdu kafamı 789'a kadar zaten propaganda yoluyla korunması veya değiştirilmesi reform edilmesi veya ...efendim işte lav edilmesine izin verecek bir yapı yok zaten hani o evet. ilahi veya geyeneksel bir şekilde... ...aristokratlar, serfler e, velansız ama ondan sonra burjuva devrimi ve işte ulus devletin kurulmasıydı. Kendi kaderini tayin evet. hakkı, halkların kendisi için lafları yani ne, ne demek istiyorsa onu söylemesi falan. Hani o süreçte propaganda başka bir nitelik kazandı. Dolayısıyla aslında çok ilginç bir şekilde propagandanın doğuşuyla demokrasinin gelişimi arasında çok büyük bir şey var. Hani demokrasiyi idealize ederek söylemiyor. Anladım, anladım. Bir rejim biçimi olarak ya da bir ideal tip olarak evet. ancak öyle bir safhada geçiyordu. Valla işte. hani seni dinleyince hayır demeyeceğim. Evet, Ama yani biraz düşünmemiştim. Evet, evet, <gülüyor> ee... Düşünmemiştim bunun üstüne değil mi? Haklısın. Ve sonrasında peki bu propaganda, bu Dünya Savaşı sırasında hani Almanya'da, İtalya'da falan burada kastedilen sinemaya geldik mi şu aşamada yoksa ya orada da? Ya sinema bir bütünün parçası. <gülüyor> yani artık otuzlara geldiğimizde sinema çok etkili bir araç. ...1910'larda falan... ...o kadar çok sinema salonu yok... ...o kadar çok film yok vesaire ama... ...30'lara geldiğimizde hele ki Alman sineması... ...Weimar Cumhuriyeti'nin sineması... ...gayet güçlenmiş 20'lerde falan... Yani ...iktidara geldiğinde naziler... ...ellerindeki malzeme gayet güçlü bir malzeme... ...hani Avrupa'da çok birinci yanılmıyorsam... ...hani bu konularda da çok böyle bilerek konuşuyor... ...yani çok net bilgiye sahip olarak... ...konuşuyor hı hı. değilim ama hani rakamları bilmiyorum çünkü... ...kaç tane seyircisi var vesaire kaç tane film üretiyor... Ve fakat hani bir önemli bir araç, diğerlerinden daha etkili bir araç. Ne bileyim, eskiden şeyken e, basılı e, iki sayfalık bir tane broşür basıyor, ondan propagandasını yapar iken şimdi çok daha fazla kitleye ve çok daha doğrudan hani karanlık bir evet. mekanda karşında bir perde var, tek başınasın o perdeyle. Yani bu çok daha etkileyici bir şey. Ee, ...o anlamda bir bütünün parçası... ...ama çok önemli bir parçası propaganda... ...açısından. O yüzden bu... ...mesela Propaganda Bakanlığı'nın bir takım... ...alt birimleri var. Alt birimlerinden bir tanesi... ...sinemaya dönük bir yer. Ama hani... ...en çok önemli mesela Göbels. Propaganda Bakanı... Evet. ...Göbels'tir. <gülüyor> Göbels de Hitler'in... ...en sadık adamlarından biridir. Son ana kadar kendisiyle birliktedir. İşte Hitler intihar eder. Bir gün sonra... ...Göbels intihar eder. 30 Nisan'da Hitler... ...işte bir Mayıs'ta Göbels intihar eder... falan O adam... ...anılarından gördüğümüz kadarıyla... ...Hitler'le her akşam film seyrederler. Ee, hatta çizgi film falan da seyrediyorlar. Seviyorlar da. Ee, niye bunlar gibi yaratıcı çizgi filmler... ...Almanya'da yapılmıyor diyormuş Hitler... ...Göbel'sin anılarından tekrar öğrendiğimiz He. kadarıyla. Ve asıl hani... ...Bir Bütün'ün parçası sinema... ...fakat önemli bir parçası. Yani hem verdikleri destek açısından hem yapılan, üretilen şeyler açısından. Ama şunu da belirtmek lazım... Şimdi bu propaganda deyip duruyorum bir Göbels'in adını andım bir hmm. de Luigi Freddi diye bir adam vardır İtalya'da 30'larda bu işi organize eden propaganda işini organize eden bu iki adamın da birbirleriyle doğrudan ilişkileri olmasa da iki adamın da savunduğu temel fikir var doğrudan propaganda yapmayalım hmm. doğrudan propaganda kör göze parmak propaganda insanları amacımıza ulaştırmaz bizi hatta tam tersi sonuçlar bile de olabilir. İnsanları irite edebilir. ...yani ben işte çok açık bir şekilde... ...şu, şu, şu şudur dediğim zaman... ...o ters tepki bile yaratabilir. O yüzden biz bu işi dolaylı yapmamız lazım. İşte tam başa döneceğim. Ee, yani işte eğlence sinemasının içine... Hmm. ...bunu entegre edelim. Mesela Nazi döneminde üretilen hiçbir filmde... ...iyi bir e, Yahudi tiplemesi... ...görmezsiniz. Hmm. Ama kötü Yahudi tiplemesinin olduğu... ...bir tane, iki tane film vardır. Cütsüz mesela. Hmm. Muyum? Yani doğrudan yapmama... ...daha dolaylı yapma. Tabii, şey, Yahudi örneğini verdim. Bu başka şeyler de yansıtılabilir. Mesela partinin propagandasına dönük filmler. Bir takım parti pro propagandası için filmler çekilir ama onlar içinde iki tanesi e, önemli yer tutar. Onları da ilk başta adını andım galiba. Leni Riefenstahl yapar. Hı hı. İradenin Zaferi 34 parti kongresini çeker. O gösterime girer. O doğrudan yani çok etkili bir şeydir. hani Bir düzene övgünün düzeni övgü nasıl görselleştirilirse... ...öyle görselleştirir... Hmm. ...Lenry Feinstein. Bir de Olimpiya olimpiyatlar yapılır... ...36'da Berlin'de... E, ...yaz olimpiyatları... ...onun filmini çeker bir spor belgeselidir... ...gelmiş geçmiş en iyi spor belgeselidir... ...yani öyle denir... ...çok başarılıdır gerçekten... 3 saatlik bir filmden bahsediyoruz... ...başlarında böyle girişler olan... ...prologlar olan bir anlatı barındıran... E, her iki, iki bölüme ayrılmıştır film. Her iki bölümünde başında bir 10 dakikalık bir e, giriş vardır. Çok hani sanatsal yanı çok güçlü olan bir e, spor belgeseli yapar. Fakat orada biz Hitler'i sıradan bir, sıradan hani herhangi bir e, iktidar sahibi kişi gibi görürüz. Kendi sporcusu başarılı olunca buna mutlu olan, işte elinden bayrak yarışında elinden bayrak düşürdüğü zaman sporcusu buna çok e, hayıflanan... ...öyle herhangi birisi olarak hmm. görürüz... ...bundan dolayı da Leni Riefenstahl çok eleştirilir... ...yani o herhangi birisi değildi... ...sen onu herhangi birisi gi gibi sunarak... ...sıradanlaştırdın, normalleştirdin... ...diyerekten bir eleştiri getirilir... ...çünkü Leni Riefenstahl 45'ten sonraki... ...o denizifikasyon, nazilerden arındırma sürecinde... ...mahkemeden geçmiş bir kişi... Hmm. ...Nürnberg Mahkemesi'nden değil elbette... ...ama daha ufak çaplı mahkemelerden... ...aklanmış ama hani baya bir... E, ...o sorulara hayatı boyunca... ...muhatap kalmış bir kişiden bahsediyoruz... ...yani peşini hiç bırakmamış bu hikaye... ...yaptıkları filmler çok etkili... ...ama hani kadını dinlediğiniz zaman... ...kadının sayeden... ...bütün her şeyi sanat için yaptığı gibi bir izlenimede... ...kapılıyorsunuz yani amaç şey değil... ...kadın parti üye olmamış... Partiyle sıkı ilişkileri yok. Hitler kendisini seviyor ama hani yapacağı bir şey yok. Hitler'i seviyor. Sempatisi var. Bunu itiraf ediyor zaten. Yani diyor ki zaten o dönemde kimin Hitler'e sempatisi yoktu ki diyor. Hitler'e sempatisi olmak tek başına bir suç mudur? Ben ne yapayım diyor. Mesela 40'ta Paris'e girdiği zaman Hitler mektup gönderiyor. Tebrik için. İde diyor o tarihte diyor herkes savaş bitti diye bayram ediyordu zaten diyor. de 40'ta 40 Mayıs'ında Paris'e girdiği zaman Hitler dünya savaşının bittiği düşündür. Çünkü 6 ay bile değil. 4 aylık bir sürede. ...Hitler bütün Batı Avrupa'yı alır... ...Paris'e girer, Fransa'yı alır filan... ...hani tamam bitti bu iş diye düşünülür... ...işte Lenerife Enşter'le o ruh haliyle... ...bir mektup yazıyor ama bu arkasından sonra... ...bütün hayatı boyunca geliyor kadının... Hmm. ...ve şey diyor kendisi mesela... ...ben çok iyi film yaptığım için tartışılan... ...bir kişi oldum... ...eğer kötü film yapsaydım unutulup gidecektim... ...sonra hayatıma güzel güzel devam ettirecek, <gülüyor> ettirecekler... ...haksız da değil... ...o dönemde başka yapılan <gülüyor> propagandif filmler var... ...ama onları bilmiyoruz... ...White Arlang diye bir adam var mesela... ...onu hiç konuşmuyoruz çünkü hmm. o kadar başarılı bir film değil. Bu kadın iyi bir film yapmış. Sonra bile de şey der mesela. Yani e, Einstein, 19 şeyi Potemkin zırhlısını yaptı. O da çok iyi filmdi. Hmm. Ama onu iyi anıyorsunuz. Hmm. Çünkü onlar kazanan tarafta. Biz kaybetti yani Almanya kaybetti. Ben kötü oldum. Hani anlatabiliyor muyum? Yani Tabii. tarihin nasıl evrildiği ile alakalı olarak bir kişinin yargılanması. Beni sanatım üzerinden yargılıyın demek bu. Ki bunu hep iddia eder. Benim siyaset değişim yoktur. Ben sanat yaptım. O sanatın bu şekilde kullanılmış olmasını ben ne yapayım? Tabi bu kadar da... E, ...naif, bu kadar da hiçbir şeyden haberi yok... ...falan demekte de ne kadar doğru bilemiyorum. Çünkü özellikle iradenin... ...zaferinde bir Hitler... ...sunumu vardır ki yani öyle böyle değil. Çok etkileyicidir gerçekten. <gülüyor> Mesela başlangıç... ...sahnesi bir uçak... ...bulutların arasında gitmektedir. Sonra Nürnberg şehrine iner. Hitler kongreyi yapacağı yere inmektedir. O tanrısallık gökyüzünden hmm. inme, anlatısı falan hiçbiri sebepsiz değil. Sonra bir dediğim bütün filmin bütün sahnelerinde o düzen, Hitler'in... ...bir kitle vardır kalabalık, bir de Hitler vardır. Yani o bütün sunum çok başarılı bir sunum. Hani sanatsal anlamda gerçekten başarılı bir sunum ama... ...bir şey diyor, hani çok açık hmm. bir şey diyor. O yüzden bütün yaptıklarından da hani evet ben bunu yaptım sadece sanattı ben ne yapayım onun ötesi beni alakadar etmez demek ne kadar doğrudur bilemiyorum. Neyse ben aldım konuyu evet, başka yok, yerlere yok, getirdim. Yok yok ama... çok çok iyi bir yere geldi <gülüyor> aslında tam da soracağım bir şeye geldi ama istersen bir daha ara verelim en azından sen de soğuklamış olursun. Çok bir e, bir şarkı hakkında var e, bu hakkını hangi şarkı ve sanatçıdan yana Peki, kullanmak istersin? Bu şey Fikret Kızılok benim için her zaman önemli bir kişi olmuştur. Uyku Kardeşim en sevdiğim şarkılarımdan biri. Emin misin bu şarkıyı? <gülüyor> <gülüyor> yani artık evet. bu şarkıyı da dinlersek e, çay alsak ne yapsak e, eyvallah şaka bir e, Fikret Kızılok'tan Uyku Kardeşimi dinliyoruz. E, eğer uyanabilirsek devam edeceğiz. <gülüyor> Kardeşim de, e, uyu, uyumadan devam ediyoruz. E, son bu özellikle propaganda ve sinema ilişkisinde yani Almanya üzerinde nazizmin bunu ne kadar yoğun ve estetik etkili bir şekilde kullandığını konuşuyorduk. Ama sorum şu sadece bu gerçekten de akla ilk o geliyor böyle propaganda sineması dediğimiz şeyin e, illa böyle bir... ...iktidar savaşında, çok somut bir iktidar savaşında ama Hı. yani hegemonyanın bir parçası olarak kullanılan... ...özellikle savaş ortamında somut bir düşman veya somut bir kahraman varken e, hep akla onu çağrıştırıyor evet. her ne kadar olmasa da. Bunun tek kullanımı bu mudur? Yani daha farklı, daha, daha muğlak veya daha soyut siyasal amaçlara da Hı. mobilize edilebilir mi propaganda ya da bunun örnekleri var mı? Valla bu hani çok önemli bir mesele sorduğun şey. Çünkü e, aslında belki de başlarken söylemem gereken bir şeyi söylememiş olduğumu şu anda farkındayım. Sen bu soruyu sorunca. Şimdi propaganda dediğimiz şey her ne kadar özellikle de İkinci Dünya Savaşı sırasında işte nazilerle falan alakalı olarak otoriter, totaliter rejimlerle özdeşleştirilen bir kavram olsa da hı hı. propaganda tüm rejimler tarafından, liberal demokrasi tarafından da çok kullanılan bir araçtır. Bugün de hala böyledir bu. Dolayısıyla hiçbir rejimin değil, bütün rejimlerin kullandığı bir şeyden, bütün ülkelerin imkan verdiği ölçüde teknik imkanları işte sinemadan çünkü sanayi bu nihayetinde paran varsa yapabiliyorsun falan. ...herkesin kullanmaya çalıştığı bir şeydir. O yüzden sadece ve sadece işte Lenny Riefenstahl biraz önce verdiğim hı hı. örnekler Hitler filan değil... ...bütün rejimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın hepsinin kullandığı... ...Türkiye'nin elinden gelince kullanmaya çalıştığı ve farklı şekillerde... ...bir tanesi işte bir konut politikasına dair bir e, politik karar alıyor... ...20'li 30'lu yıllarda Fransa ve İngiltere'de filmler çekiyorlar bununla alakalı... ...eğitici filmler diyorum deniyor onlara. Kamu spotu. Bugünün gibi. kamu spotu evet ama Kamu spotları daha bir dakika. Gerçi bunlarda da bir dakikalık iki dakikalık şeyler var ama Daha uzun yani kısa metrajlı ama işte On dakikalık filmler de yapılabilir hmm. Hatta e, içine şey dramatize edilerek Yani bir oyuncuların aktörlerin de oynadığı e, Eğitici filmler yapılıyor Veya yani ne bileyim e, yine Birinci Dünya Savaşı iki Dünya Savaşı arasında Dünya Savaşı bitince birinci Dünya Savaşı bitince Sekiz milyon ölü var işte o kadar Toprak gitme, şey yani toprak verimsiz Hale gelmiş filan. İş, gücü, i̇ş gücüne ihtiyaç var ve yeni tarımsal üretimin tekrar güçlenmesine ihtiyaç var. O yüzden şehir hayatının kötü, köyün ne kadar güzel olduğunu anlatan filmler yapılıyor. Yine devlet destekli. Bir köy güzellemesi filmleri. Hmm. Ee, o filmlerde işte e, köyün bir güzel olduğu anlatılıyor. İki, köyde elektrikli e, elektriğin kullanımı ...mesela traktör kullanımı... ...evde çamaşır makinesi kullanımı... ...işte bulaşım makinesi yok daha o ...çamaşır makinesi zaten enteresan böyle... Evet. ...fırının kullanımı falan... Yani ...elektriği kullanın daha verimli ve boş vaktiniz kalsın... ...o boş vaktinizde değerlendirin... ...köyü güzel kılın... ...köy hayatı güzeldir zaten... ...ve köyün değerlerine vurgu yapan... ...veya işte ne bileyim... E, ...köye getirilen bir takım... E, ...şeylerle ne diyeyim... E, ...araçlar vasısıyla... ...köylüye yeni şeyler öğretme... ...mesela marangozluk öğretme... Yani gitme şehre, kal burada tarımsal üretime hı hı. devam etti çünkü dünya savaşı bitti ve durumumuz parlak değil. Bir bu, iki yine nüfus azaldığı için nüfusa dönük bir takım politikalar, onlara dönük filmler. Hı hı. E i̇şte iyi anne nasıl olunur? Çocuklarınızı nasıl sağlıklı bakmanız lazım? Cinsel yolla veya norm, başka türlü bulaşan bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunabilirsiniz? Bunlar didaktik filmler değil mi? Tabii yani öyle değil. bir eğlendirici. işte falan olmayan. Değil. değil ama bunların çizgi filmleri de var. Bugün hı hı. göstereceğim bir tanesini hatta e, şeyin. E, frenginin bulaşmasına dönük e, aslında sert bir anlatısı olan ama çizgi film üzerinden hafif güldüren tebessüm ettiren bir film e, orada işte hani sağlık nasıl sağlıklı kalınabilir e, iyi, yani neler yapılması lazım bunları anlatan haber filmler var pardon haber filmler diyorum özür dilerim şey, filmler var bir de haber filmler var o ayrı konu da Sonra başka konu başlıkları sömürgecilikle alakalı var. Yani sömürgecilik dünya savaşında e, Almanya ile İtalya sömürgelerini kaybedecek işte. E, bir takım ülkelerde <gülüyor> gücüne güç katmak için savaş sonrasında özellikle Fransa sömürgecilik söylemi güçlenecek. Bu üçüncü cumhuriyet dönemidir zaten. En büyük Fransa diye bir laf vardır. Hmm. ...sömürgeleriyle ve ana karasıyla, yani metropolüyle, yani işte Fransa, Avrupa Batı, Avrupa'daki Fransa... ...ve sömürgeleriyle bir bütün olarak Fransa anlatısı, imparatorluk Fransası. Oysa ki üçüncü cumhuriyetteyiz o sırada. Yani rejimin adı cumhuriyet ama en çok vurgu yapılan şey imparatorluk fikri. Tam bir tezat. <gülüyor> ee, i̇şte Tonkin'deki arazileri, topraklarımız, işte Vietnam, Kamboçya, Laos, yani o şey... ...Hindi-Çin denilen bölge, Batı Afrika... Afrika'nın batı tarafı olduğu gibi onların ellerinde. Onlara vurgu, onların bizim topraklarımız olduğunu anlatan e, şeyler. E, eğitici filmler, haber filmler, bilgilendirici filmler. Yani sömürgelere dair bilinçlendirme, bilgilendirme filmleri yapılır. Anakaradakileri. Ana, ana, ana Anakaradakileri bağlı... gösterilir ama diğer taraftan sömürgedekilere de Fransa'nın, İngiltere'nin hmm. ne kadar iyi bir ülke olduğu, ne kadar sizin hayrınıza çalıştığını anlatan... Filmler Başka yapılır. filmler. Aynı Başka. filmler üzerinden Bazen değil. aynı filmler iki tarafa da gösterilir. Ee, iki, <gülüyor> i̇ki tarafa da dönük filmler yapılır. Çünkü şöyle bir şey yapınca siz ben oraya yol su elektrik götürdüm, hastaneye yaptım, okul açtım diye bir belgesel yaptığınız zaman, haber film veya işte eğitici film yaptığınız zaman, onu hem sömürgede gösterebilirsiniz. sömürgeci Sömürgedeki arkadaşlara bakın biz sizin için bunları yaptık deyip dönüp Fransa'da İngiltere'de gösterebilirsiniz. Bakın biz sizden aldığımız vergilerle bunları yapıyoruz. İmparatorluk toprakları, oraları bizim. Unutmayın. Biz Hı -hı. bir bütünüz. Hani... Bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Böyle filmler de var. Bunlardan en çarpıcısı da, bilmiyorum ona girelim mi, Citroen'in yaptığı. Evet, ben de soracaktım sana söylemeseydin onu. Çok ilginç geldi Hı. bana yani. Onların yapmaya çalıştığı bir araba firması. Gerçi bir devletin, ya yani kamu kamu değil yo, yo, mi Yok yok değil, değil. Değil, sonra şey yapacak. Re Renault'da olacak o, Citroen'de değil. Peugeot, Peugeot ile Renault devlet şey değil mi? Renault, Andre Strendor, Doğru, doğru. Struen, doğru, i̇şte doğru, Struen. Doğru, Struen. Tamam, doğru haklısın. O devlet bile değil, demek değil, değil. Yani Hı. üstüne üstlük bak ben e şeyle devlet bile olmadan bir araba seyahatleri yapılıyor. Evet. Ve bu araba seyahatleri filme alınıyor. Hı. Dolayısıyla ama burada senin iddian yani makalende okuduğum kadarıyla bu sadece bir arabanın reklamı değil. Evet. Hı. Bu önemli bir bileşeni ama sen bunun siyasi bir propaganda işlevi olduğunu da e, savunuyorsun. Nedir bunun Araba, arabanın bir, bir arabanın dünyayı dolaşmasının siyasal anlamı nedir Hı. işte? Bir... Ya şimdi bir kere şeyi söylemek lazım. ...üç tane seyahat düzenliyorlar. Biri e, Kuzey Afrika'ya. sahra çölü geçiliyor ilk defa. 1922 sonunda başlayıp 23 başında bitiyor. Bir tanesi bir yıl sonra 25 civarında olacak. Bütün Afrika geçiliyor. Kuzey Afrika'dan başlayıp Madagaskar'a kadar gidiyorlar. Bir tanesi de Asya. Bütün Asya geçiliyor. İşte Beyrut'la Pekin arasında gidiliyor. Şimdi ve Himalaya dağları geçiliyor. Gobi, Gobi çölü geçiliyor falan. İnanılmaz bir şey hani teknik anlamda bir zafer söz konusu. Zaten onun içinde yapılıyor. Şimdi bunlar böyle hikaye anlat, Bunların hepsinin filmi çekiliyor tam söylediğim gibi. Her biri içinde birer tane film çekiliyor. Ve bunlar Fransa'da gösteriliyor insanlara. Tabii ki bir Citroen markasının tanıtımı. Aynı şeyi bu arada Renault'da yapar. Ama Renault çok daha sınırlı sadece Kuzey Afrika'da yapar. Hmm. Peugeot da yapar, o da Kuzey Afrika'da yapar. Hmm. Kendini tanıtır. Bir rekabettir zaten. Üç firmanın arasındaki rekabettir söz konusu olan. Ya yani Almanya'nın ne bileyim Mercedes-Benz'in yaptığı bu benzer şeyler olup olmadığını... Vallahi baktım, baktım görmedim. Hani yoktur demeyeyim. Olsaydı hmm. görürdüm herhalde. Ama belki de bir yerlerde atlamışımdır. Hmm. Bir yerlerden çıkacaktır vesaire. Değil ama yüzden... Fransa'da böyle bir kendi iç rekabet Evet Deli. ama hani orada senin sorun çok doğru bir soru yani Fransızlar böyle bir şey yapıyor niye diğerleri yapmıyor falan diyerekten hani o sorun üstüne biraz daha gitmem lazım. Almanya'nın sömürgesi da... yok onu belki şey yapabiliriz de hani İngiltere'nin ha, veya. Tabii mutlaka ee... bir de Almanya'nın yani o tarihlerde hmm. e, bu tip bir şeye kalk. zaten sömürge moga elinden alınmış o ayrı konu. Yani bu tip bir şeye kalkışabilecek durumu da yok. Versailles'e o cebelleşiyor doğru, doğru, daha. Doğru doğru doğru. O ...Weimar Cumhuriyeti'ni oturtmaya çalışıyor falan ...ama yine de hani şey bir soru... ...önemli bir soru... ...üstüne düşünmek lazım yani... ...nasıl bakmışlar en azından bu hikaye... ...neyse ben şey dönecek olursam... ...Citroen e dö bu arada kendini tanıtmayı çok seven bir adam... ...kişi olarak da Andre Citroen... ...mesela Eyfel Kulesi'nin üzerine... ...kendi ismini yazdırıyor ampullerle... ...ve bu Eyfel Kulesi'nin tarihinde bir ilk... ...şu anda çok yaygındır... ...Eyfel Kulesi'nin üstü süslenir ya... ...böyle <gülüyor> ışıklarla... ...belirli bayramlarda... ...mesela <gülüyor> Türkiye günü oluyor... Kırmızı ...orada kırmızı beyaz oluyor falan. O çok yaygın bir şey şu anda... ...ama bunu ilk yapan kişi Citroën ...kendi ismini yazıyor. Ya da bir ama uça... Ama isim ben hiç yazı görmedim orada yani o kadar... Hani, tabii yani isim yazınca... geleneği yok ama... ...belki aralarda demek ki kırklarda falan olan bir şey. Ee, ama ilk yapan hani... ...Eyfel'i bu amaçla kullanan ilk kişi... Citroën, Bir de mesela bir uçak arkasından böyle ne derler buhar çık duman çıkaran uçaklar düşün <gülüyor> e, gez şey evet. gösteri uçakları ha onun arkasında Citroen yazıyor adam ismini yazdırmış gökyüzüne <gülüyor> değişik bir adam seviyor e, kendini hmm. tanıtmayı bu da onun bir parçası o yüzden en fazla Citroen bu işlere özen gösteriyor yani inanılmaz bir para harcıyor çünkü inanılmaz bir yani bir tane Afrika'daki şey başlamadan önce bir yıl boyunca çalışıyorlar. Gidiyor adamı gönderiyor oraya. Takılıyor araba, Neresinde sorun olduğunu öğrenip tekrar geliyor. Paris'teki fabrikada o sorunu giderecek parça üretmeye çalışıyor. Falan. Büyük bir çaba söz konusu gerçekten. Ama bütün bunlar hani benim bir baktığım yerden bir e, şirketin kendini tanıtmasının ötesinde bir şey söz konusu. Çünkü devletle doğrudan ilişkisi var. Cumhurbaşkanına gidiyorlar her seferden önce. Ve Cumhurbaşkanı güzergahları değiştiriyor. Diyor ki ya siz şimdi ilk başta, ikinci şeyde seferde Kuzey Afrika'dan başlayıp Cibuti'ye gidecekler aslında. Yani Doğu Afrika'da bitecek. Diyor ki o zamanki Cumhurbaşkanı Gaston Dümerk. Ya diyor Madagaskar'a da gidin. Madagaskar bizim toprağımız diyor. Uzakta kaldı, izole kaldı diyor. Gidin orayı da diyor oranın Fransız toprağı olduğunu buradaki metropoldeki insanlara gösterin, Hı -hı. Fransızlara gösterin evet. diyor. Ve bu adamlar ya Cumhurbaşkanım falan nasıl olacak dedi. Çünkü Andres Citroen'in anılarından okuyoruz Hı -hı. bunu. Ve yapıyorlar. Oraya kadar gidiyorlar ve sayeden çok daha meşakkatli bir hale geliyor hikaye. Aynı şey e, Asya seferinde olur. Asya seferinde tamam diyor... ...Beyrut'tan Pekin'e gittiniz ama diyor oradan şeye inin diyor... ...Laosa, Kamboçya, Vietnam'a inin diyor. Orası bizim topraklarımız, orası izole kaldı diyor. Ve oraya iniyorlar. Gerçi e, bütün bu organizasyonun başındaki adam orada vefat eder. yani şeyden, normal hastalıktan dolayı ölür. O yüzden o iş biraz aksar ama yine de Cumhurbaşkanı dediği için yapılır. Şimdi bu, bu onun dışında gittikleri her yerde... Ee, ...koloni temsilcisi askerlerin veya yerel idarecilerin onları karşılaması... törenler yapması, resmi törenler olması... ...büyük bir şölenle bunun yapılması... ...bütün arabaların üstünde bunlar paletli arabalardır... ...paletli arabaların üstünde e, Fransız bayrağı olması... ...ve Fransa'yı temsilen adamların orada olması... Ee, ...bir takım bu adamların gittikleri her yerden bilimsel çabalar adı altında... ...ki saydam öyle bir girişimde vardır... Hayvanlar, bitkiler, çanak, çömlek işte her şey toplayıp bunları sergilemeleri, raporlar tutmaları, yollar nasıl, nerede neye yetişiyor, insanlar nerede yerleşiyor. Bunların hepsinin işte çeşitli bakanlıklara Fransa'da aktarılması. Yani bir devlete bilgi aktarma, sömürgeler hakkında, oraları hakkında, insanları hakkında nasıl yaşadıkları, ne yaptıkları hakkında bir bilgi aktarma süreci aynı zamanda. raporların hazırlanması. Yani bir tanıma sömürgeleri tanıma süreci aslında bunlar. Sadece bir arabanın bir yerden bir yere gitmesi ve bunun filminin çekilip bak Citroen, ne kadar güzel değil. Bir bilgi evet. aktarımı tam işte şeyi düşünelim. ...bilgi iktidar meselesi... Hmm. Yani fukunun hmm. ve onun işte oryantalizm okuması... ...Edvers'a edilen... Ee, ...yani dolayısıyla bir şey değil... ...sadece bir reklam... ...sunuşu değil... ...bu Onu... bir, bir şey değil mi... ...orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de... ...tan tersine yaşam. yani... ...orada bir sömürge var... ...gidiyoruz, görüyoruz... Evet. ...siz geliyor... de gidebilirsiniz, ha. çok uzakta ha. değil bakın... İşte, evet, evet o bana evet. şey geldi... Evet. ...böyle bir, bir anda... Sömürge ile kara arasındaki şeyi de bağ, Hı. hani psikolojik bağ e, koruyor. Bak bu söylediğim çok önemli çünkü şöyle e, tam da bununla bağlantılı olarak adamlar şeyi organize ediyorlar. Seyahatler. Hı. Yani sadece biz değil, biz bu or oraya oteller yapmaya başlıyorlar. Sihirli bir projesi bir var. Dönüşüyor. Turistik evet. Sahra çölünden geçilecek bir e, üç tane lüks otel yapılacak ki yapıyor otelleri. Fakat projeyi pratiğe geçiremiyor çünkü güvenliği sağlayamıyorlar. Hı. Yani ulaşılabilir kılmak sadece bir laf Anladım. lafta değil, pratiğe de dökmeyi amaçlıyorlar Kuzey Afrika için. Yani orası saydan bizim toprağımız. Gidelim, yaşayalım. Tabii parası olan yapabilecek ayrı konu ama hani yine de bir adım. Paris Takar Hallisi'nin böyle bir hikayesi var, var mı? Paris Takar evet var var. Yani ilk çıkışı buralarda denilebilir çünkü tam aynı yollardan güzel güzel yollardan gider ve bu daha sonra bir takım Citroen firması hayranı kişiler tarafından aynı güzergah tekrar tekrar yapılır. Bugüne kadar. Sonra hatta aynısı Kanada'da yapılıyor. Kar da hmm. yapılıyor bir tane. Bir safari de. Araba safari de. Anladım. Öyle. Ve Bunlar böylece işte... o hakimiyet mesajı. Bir evet. savaş yok, bir düşman yok. Tam tersine bağlılığın... Evet. E... Ama sırf bu da değil. Şimdi şey de var. E, o görüntüleri baktığımız zaman... E, ...doğu durağan bir yer. Hmm. Biz doğulu insanları... ...doğulu değil Afrikalı yani bütün o... ...sömürgelerde yaşayan insanları... ...ya dans ederken görüyoruz. Gerçekten hmm. öyle. Bütün filmler. Ya dans ediyorlar... ...ya kendi yerel kıyafetleriyle ve yerel... ...ritüelleriyle onları görüyoruz. Mesela işte dudaklarını büyütüp bir tabak gibi... ...bir şey takan Afrikalı bir kabile var. Onu hmm. görüyoruz. Aman Allah'ım bu ne diye tepki veriyorsun her yani seyredenlerden... ...o tepkiyi hep duyuyorum. Ee, Tabi yani bir onun... oryantalist bir Tabii şey. tabii. Evet yani... ...batı doğu hakkında veya Fransızlar doğu hakkında... ...ne düşünüyorsa onu görüyorlar. Hmm. Farklı bir şey görmüyorlar. Anladım. Ona da işlete. O var olan miti, var olan düşünceyi tekrar besleyen, tekrar üreten ve tabii ki oraya arabasıyla ve kamerasıyla giden Fransız. Dönemin iki teknolojik aracı, iki güç aracıyla giden ve orayı yüzyıl yıl önce nasıl doğuya giden batılı seyyahlar yapmışsa tekrar keşfeden ama yeni teknik araçlarla keşfeden e, insanları görüyoruz biz. Dolayısıyla hani var olan o anlatının, Edward Said'in bir kere daha oryantalizmde anlattığı şeyin bu sefer sinema aracılığıyla, evet. araba aracılığıyla tekrar ve tekrar yeniden üretildiğini görüyoruz. Ve bu filmler salonlarda gösteriliyor ve büyük de rağbet görüyor mu? Yani rağbet görüyor, görüyor tabii. Sergileri yapılıyor, sırf film hmm. gösterilmiyor. Bir yani bir tane film yok ortada. Ufak ufak 15 dakikalık, 10 dakikalık kısa metrajlı filmler de yapıyorlar, çoğaltıyorlar. Onları okullarda gösteriyorlar. Büyük uzun metrajlısını sinemada gösteriyorlar falan. Evet, yani kaç kişi seyrediyor onun ona dair bir rakam yok elimde ama birçok yerde gösterildiğini biliyorum. Ben... Gazetelerden olan iki gazetelerden. Buradan şimdi gibi. çok zamanımız da kalmadı aslında. Çok kısaca değinmek istiyorum. Çünkü değinmeden de geçmek istemiyorum. Böyle büyük anlatılardan işte hani Goebbels'ten işte Nazi Almanyası'ndan veya Fransız... Ee, sömür, emperyalizmden bahsettik ama senin yazında çok da benim e, e, ilgimi çeken, çok da hakikaten e, heyecanlandığım ya da keyif aldığım şey bu çizgi film hikayesi. Hı. Yani çok basit, çok e, aslında büyük bir prodüksiyon değil ve... Hit hit ...hitap ettiği kitle de öyle hemen bir o seçmen değil bir e, o, şey öyle değil. Öyle olduğunu düşünürüz tabii. Evet Hı. yani ama çizgi filmlerde evet. bu, bu, bu amaca yönelik hizmet edebiliyor. Buna dair bir şeyden söylüyor. Kaç dakikamız var? Hani, bir, bir, bir, sen beş beni dakika kes. içinde. Hani, beş dakikada şey, şey yapalım yani Bu fazla. börtü böcek içindir hani şey çizgi filmler genelde çocuklara falan... çocuklara <gülüyor> Çocuklara falan e, hedef kitlesi falan diye düşünülür ama değil yani sırf öyle bir şey değil hikaye özellikle 2. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda pardon çok yaygın bir şekilde ve ABD'de kullanılıyor. Hmm. 30'lu yıllar zaten en patladığı 30'lu yılların sonu 40'lı yıllar zaten şeyin hmm. çizgi filmin çok patladığı yıllardı ve Walt Disney en önemli adamdır. Ve en önemli karakter de Walt Disney zaten bu propagandif filmler yapma konusunda çünkü devletle de çok doğrudan ilişkisi var. 41'de Pearl Harbor, 41 aralığında Pearl Harbor bombalandıktan sonra Japonlar tarafından Amerikan deniz e, piyadeleri ee, Hollywood'da bir şeyleri var, üstleri var. O üste saldırı olacağı gerekçesiyle... Disney'in stüdyolarına giriyorlar, yerleşiyorlar ve Walt Disney kendi stüdyosuna, şeylerin askerlerin kontrolü altında girip çıkmaya başlıyor. Ve o tarihten itibaren daha önceden de bir ilişkisi var devletle ve orduyla ama o tarihten itibaren iyice bir hem hali olma hmm. hali var ve orası için çalışma, orası için üretme. Ee, işte ...rakamlar şu anda hatırlamıyorum... ...sunuçta da bahsedeceğim bu meseleden... ...hani... E, ...77 tane doğrudan Donald takın olduğu film var... E, ...çizgi film var... ...ve onların içinde de bir tanesi gerçekten çok ayrıcalıklı... ...Der Führer's Face diye... ...internetten de girilirse bulunabilecek ve çok başarılı... ...şimdiye kadar seyrettiğim çizgi filmler içinde... Yani ...siyasi çizgi filmler... ...mesajı olan çizgi filmler içinde en başarılı olanı ...doğrudan modern zamanlara... ...Charles hmm. Abdel'in modern zamanlarına göndermeyi de içeren... Ya ...oradaki bir farklılığı şu... O, film, ...o filmin bir farklılığı şu... ...toplumsal yapıya dair... ...yani birey nasıl yaşıyor orada... ...onu anlatmaya çalışan bir çizgi film... ...bütün detaylarıyla nasıl... ...nazizmin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışan bir çizgi film... ...ama sırf bu değil... ...temel reisi de görüyoruz biz ıspanak taşırken şeye... ...ve fakat şey belirtmek lazım... ...Amerikan çizgi filmlerinde... E, ...İtalyanlar... Almanlar ve Japonlar. Üç tane büyük düşman hmm. tabii ki. Hirohita'yı görürüz, Hitler'i görürüz, Mussolini'yi görürüz. Ama bu üç ülke arasında en çok, en sert şekilde eleştirilen Japonlar. Irkçılığa varacak derecede. Ee, beceriksiz oldukları, aptal oldukları, teknolojiden anlamadıkları, çok çıkarcı oldukları, sinsi olduklarını anlatan çizgi filmler. Yani Almanlar o kadar şey yapılmaz Hitler üzerinden daha çok gider mesela hmm. hikaye. Ama Japonlar da Japonluklarından dolayı yani gerçekten ah, ırkçı evet, denilebilecek, sen... kolaylıkla ırkçı denilebilecek bir şey. Yani tam o dönemdeki politikalardır aslında Amerika'da. Hmm. Bir takım gettolar da kurulmaz değil. Amerika'nın bazı yerlerinde. Yani onun yansımasıdır. Dolayısıyla çizgi filmleri de çok şey görmek mümkün. ve hmm. bu, bu açıdan okumak mümkün. Aynı şey Rusya için. Rusya'da üretilen, yani Sovyetler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde üretilen çizgi filmlerin hikayesine baktığın zaman da Kırklarda Almanlar hakkında Neziler hakkında çizgi filmler yapılır. 70'lerde tekrar bir dalga çıkar o da şeydir tam öyle Vietnam sonrasındaki süreçle de bağlantılı bakın siz batı dünyası Nazizm öldü dediniz Hitler öldü dediniz ama o içinizde yaşıyor sizin Ni anlatan çizgi filmler vardır ee, onun içinde bir tane çok güzel bir 4 cd'den oluşan bir set çıkardılar Türkiye'de satılmıyor bildiğim kadarıyla ama hani yurt dışına ulaşabilir bazıları belki internete de düşmüştür ee, yani örnekleri çoğaltılabilir demek istediğim Hatta bazı çizgi filmlerin işte şirinler falan gibi hani e, siyasal okumaları da yapılabilir. Hmm. O konularda ben çok şey değilimdir. An Yakındayımdır yani, ama. ama... Tamam zaten şey için önemliydi benim için sadece propaganda dediğim şeyin evet, büyük evet. bir prodüksiyon veya tam da hedef alan bir şey değil çok daha naif ve basit bir şekilde de o işlerini yerine getirebileceğini okumak benim için çok ilginç bir yani okuyunca şaşırmadığın ama o ana kadar düşünmediğini fark ettiğin için evet. e, e, ilginç gelen bir şeydi. Çok teşekkür ediyoruz yani biz e, ve burada sonlandırıp stüdyomuzu e, bizden sonraki arkadaşlarımıza devredelim. ...ama tabii ki biz... Ee, ...bunu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle tabii kayıt aldığımız tarih iki Mayıs... ...muhtemelen, muhtemelen değil kesinlikle bu kayıt e, radyoda yayınlanırken sen çoktan e, kavganın olacak. şehrine dönmüş olacaksın. <gülüyor> bizim buradaki e, görüyorsun, huzurlu, mutlu, küçük e, e, tatil beldemizdeki hayatımız geride kalmış olacak. Çok dramatize ettim <gülüyor> abi o kadar da. Hayır yok, bizim seviyoruz kentimizi, <gülüyor> kent yaşamımızı. Ee, ...teşekkür ediyoruz, burada noktalayalım programımızı. Ee, Özgür da ile beraberdik, Kekemen'in bu, bu programında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür'le... E, ...sinema, siyaset ilişkisini, propagandayı... Ve bu propagandanın sinema üzerinden hayata geçirilişin farklı biçimlerini konuştuk. Çok keyifliydi. Öğleden sonra bunu e, işte Bahar Şenlikleri kapsamında siyaset bilimi ve kamu yönetimi topluluğunun davetçisi olarak geldiğim konferansta daha da... E, ...irdelemeye çalışacağız... ...tartışmaya çalışacağız... ...orada soru cevap bölümü de olacak muhtemelen... E, ...çok teşekkür ederiz... ...eline aklına... ...emeğine sağlık... Ben rica ee, ederim. ...çok e, teşekkür ederim... ...bütün bu iltifatlar... ...bütün bu şey için... ...yani sağ olun... ...iltifat ettiğimi değil farkında değildim değil de... ...yani ediyorsun, neticede... Ediyorsun. ...sevdiğim bir arkadaşımsın... ...neticede... <gülüyor> ...ben tarafsız değilim... E, e, e, ...onuna çok güvenme yani... ...bu iltifat olarak <gülüyor> <gülüyor> <İyi>, böyle <bak, gülüyor> bir şeyimiz güzel oldu... Işte, ...daha gerçekçi... ...evvala... Evet. <gülüyor> e, ...bu... Bu, bu yayını pazartesi saat on 10 haberlerinden sonra akşam dokuzda veya cumartesi dokuz otuzda ...karasal yayından veya internet üzerinden dinlemeniz mümkün. Daha sonrasında e, Medya Kültürkent Facebook sayfamızda bunların dijital e, kayıtlarını da paylaşıyoruz. Bize ulaşmak için işte Medya Kültürkent e, kullanıcı adından Facebook veya Twitter üzerinden ulaşabilir. Ya da e, gmail.com adresinden e, mesaj atabilirsiniz. Ben ulaşmak bayraktar tek yine bu Özgür Adası ile yaptığımız 21. programın sonuna geldik. Bütün bu e, muhabbeti bir programa dönüştüren e, azimli dostumuz Kader Çetin taşı bir kez daha teşekkür ediyoruz. E, hoşça kalın esenlikte kalın. İyi günler. Ulaş Bayraktar'ın hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.